Sıradaki yarışmacımız bugün söyleyeceği türküyü 19 yıl önce de söylemiş. Bakalım o zamanki performansı nasılmış? Nasıl ya? Bakalım mı? Şaka Allah. değil. Nereye A -a, bakacağız? Şürpriz. Buyurun. Sürpriz yaptın. Buyurun. Allah. <Gülüyor> bu duruş. Ben Emir diyorum. Neden? Şimdi Hangi yani. hareketi sebebiyle? Şu var ya şu girişte Emir gibi. mi sence? Olmaya da benzettim. Olmaya yani. ben. da benziyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Acaba Öykü e, kim bu? Emir 19 yıl önce. Bence. Emir mi? Vallahi ben ya o videoda da bir hamburger kokusu oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> o zaman ama hiç alakası yokmuş. Gayiz hocam be. sizce <gülüyor> çubuk makarna. Abi kesin bu Marank ya. Bu merak, bu merak <gülüyor> yani kesin. Yakalı ya şu, 19 yıl öncesinden ya, bile geliyor. Yakayı ele verdi. Evet. Emirdi. 19 yıl önce yine. Bravo Emir. Sevgili annesi için yine okumuş. Ya bazı Ama şeyler Güzel değişmiyor. okumuş ha vallahi Allah nasıl okumuş? O zaman da çok iyiymiş yani. Bravo Emir. Hocam Diyoruz ya Maya sağlam. Maya sağlam evet. Evet Emir. 19 yıl önce olan bir perform performansı. <gülüyor> Babam o zaman. Ya kulağımdan tutmuştu, stüdyoya götürmüştü beni. Hani bir an olsun diye. İyi ki de yapmış. Yani. Çok Neyi seçmiştin o de. zaman? İlk Çok stüdyo kaydın herhalde korkmuştum. bu değil mi? Korkmuştum. Korkmamdaki sebebi <gülüyor> iki kapılıydı. Çok Aha. iyi hatırlıyorum. Bir kapı açtım, önümde bir kapı daha vardı. Sonra bir daha açtım o kapıyı. İçeri girdim, içeride kimse yok. Ay. Şimdi tam karşı tarafta da bir ayna var. Aynadaki kişileri de göremiyorum. Hep bilgisayarlar var kocaman kocaman. Bayağı korkmuştum. Sonra babam ayağa kalkmıştı. El kaldırmıştı, ben buradayım diye, sonra içim rahatlamıştı. Ay, yani. ay. <gülüyor> e hadi o zaman ikinci ay. performans, o yıllardan sonra, ah anam'a türküsünü söylemek üzere karşınızda Aynısı. 19 yıl sonra yeni bir performansla Emir Salha Altınvar. duvarıma elim düştü yanıma dur vurma diye düştü ölüm anıma nan döndü bağrıma elim düştü yanıma dur vurma diyemedim. silirdi elirdi Eriyorsun. Ne yüzle gideceğiz Sen burada ölüyorsun Yandı yüreğim yandı Elimde eriyorsun Ne yüzle gideceğiz Sen burada ölüyorsun. Kazmayı mezarcı, mezarın derin olsun. Beni vuran kardeşim, bu dünya senin olsun. Vur kazmayı mezarcı, mezarın derin olsun. Beni vuran kardeşim, bu dünya senin olsun. <Gülüyor> Aramızda. 19 yıl sonra. 19 yıl önce. Performansı <gülüyor> yeniledik. Evet. Evet. Hatlar ödenmez. Analarımız, annelerimiz şüphesiz cennet onların ayaklarının altında. Evet. 19 yıl sonra, 19 yıl önce. Evet. Ya. Emir neler değişti sence? Neler değişti? Biz bir şeyler söyleriz de. Seni Hayatımda mı yoksa sahnende? Sahnemde. Sahnemde. Şurada. Baba yani babamı hissederim öyle alakodumda türküyü de sadece şunu söylemek isterim burada ne değişti birincisi harflerim değişti onu anladım çünkü e, eve gittiğimde dediğim tek kelime şu sen türküyü bir söyle ona göre harfleri bir tart ona göre bir şekilde yorum yap diye düşündüm çok düşündüm. İkincisi sahnede duruşum veya da e, işte. mikrofonlarla alakalı problemlerim vardı. Yani, onlar Onlar vardı. O şekilde oldu ve sizler sayesinde oldu. E, çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten bir, teşekkür bir kamptayız hocam. Onu hissediyoruz. Güzel Eyvallah. arkadaşlarımızla birlikte. Eyvallah. İyi ki varsınız. Cengiz Hocam. Çok güzel. Devam. Tamam. Harikasın. Teşekkür ederim. İsmail. Öncelikle şunu söyleyeyim. Emir Talha'nın akordu çok iyi. Çok evet. Çok iyi. Teşekkür ederim Yani hocam. hiç akorttan ödün vermiyor. E, laf dinliyor Harfler <gülüyor> e, gerçekten harfler böyle çok daha güzel e, Ama harfler düzelsin Harfleri düzeltim derken bu sefer ruhundan çıkma Tamam hocam Yani o çok eski bir bize olur. o Hı -hı. tavrını Hı -hı. koru Evet tamamdır hocam yani Benim fikrim o Başın üstüne Bir de çok profesyonel sahnede de o kameraya e, evet. elini uzatması falan e, Çok şık, şık. Yani güzel. sahne yani. duruşun, tecrüben Hatta bir yerde sözü bir yerini eksik söylediğin gibi de sonradan ama hiç bozuntuya vermeden devam ettim falan gibi bir şeyler oldu. Olmuş olabilir hocam. E bir de Ahanam'da bir nüans yapıyorsun ikinci dönüşte. Evet. Bir yapsana. Ahan say. Geliyor maya. Ahanam ahanama dayanamam anama. Acısı kesilirdi eli deyse yarama. Bak bu tavrı aldığında harflerin geri eski haline geliyor evet. ama. Biliyor evet, musun? Güzel. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet, evet. bu. Bu hocam. tavrı da koruman lazım. S'lerini de düzelt, yani evet. harfleri de düzeltmen Hı -hı. lazım. Yani bu yoğunlukta güldür güldür bir ses böyle, gümbür gümbür ama bir yanıklık da var. Kesinlikle. Yani çok o eski, avantaj. o yanık tarafından çıkmaması lazım. Böyle evet. tamam düz okuyacağım, harflerime dikkat edeceğim, evet. nüanslara dikkat edeceğim ama bir anda o özgürlüğünden de çıkmış, feragat etmiş oluyor duygusundan. Harika harika. O yüzden... Çok güzel. Çok teşekkür Çok ederim. Çok sağ olun. Evet alkışlıyoruz. Emir Talha Altınbaş 19 yıl sonra performansı yeniledik Sen Türkülerini Söyle sahnesinde.